Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili arkadaşlar, bugün Rabbimizin güzel isimlerinden ikincisini, Rahman ismini okumaya çalışacağız sizlerle. Bilhassa bütün Esma-i Hüsna tabii ki bize rehberlik eder. Onu uzun uzun anlattık bunları. Rabbimizi tanımayı, ona daha yakın olmayı. Onu, ona imanı daha kuvvetle hissetmeyi, onun kulluğunu daha büyük bir azim ve şevkle yerine getirme konusunda bizi motive eder. Esma, Hüsna bütün isimler yani. Fakat bunların içerisinde başta ismi has olan lafsatullah olmak üzere. Ondan hemen sonra Besmele'de Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin kendisi için Allah ismini tanımlamak üzere seçtiği iki sıfatı olan, iki ismi olan Rahman ve Rahim isimleri ni anlatmak, bu iki ismi açıklamaya çalışmak beni hep böyle dehşete düşürür, büyük bir acizlik ve yetersizlik hissi yaşatır. Fakat buna rağmen nasıl buna cesaret ediyorum? Biliyorsunuz yeri geldikçe bahsetmişimdir. Arkadaşlar korku, yetersizlik, acizlik. Kur'an-ı Kerim'de bize Hz. Musa'nın kıssasında bilhassa öne çıkar. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında bize anlatır Rabbimiz onun korku duygusunu. Fakat bunun yanında bir de cesaret var insanda sadece korku olsaydı yerimizden bile kalkamazdık bir tek ölüm fikri bile bütün hayatı iptal etmemize yeterdi fakat Rabbimiz bize bizi dengede tutmak üzere böyle bir korku hissi doğuştan daha verdiği gibi bir de cesaret ona ümit ona yakınlaşma ümidi ben cesaretle ümidin de birbirine çok yakın iki duygu olduğunu düşünüyorum cesaretin ortaya çıkabilmesi için insanda bir ümidin var olması gerektiğini düşünüyorum ve Rabbimizin bize verdiği kavrayış kudreti bize verdiği ona yakınlaşma isteği ve bu kudret ve isteği herkes kendince tabii ulaşabileceği en yüksek noktaya eriştirebilecek konuşamıyorum görüyorsunuz Efendim bir sevme potansiyeli, bir hayran olma potansiyeli, ona yakın olma isteği işte bize cesaret veriyor bunlar arkadaşlar. Bu tip konularda yani haddimizi aşan konularda hiç kimsenin tam anlamıyla kuşatamayacağı konularda acizane kanaatim eksik olacaktır her söylediğimiz önemli olan yanlış olmamasıdır. Yanlış da yapabilir insan önemli olan kasti bir yanlış olmamasıdır. Rabbimizin affına sığınarak, onun yardımını talep ederek, onun sadrımızı genişletmesini, fehmimizi, idrakimizi derinleş, derinleştirmesini, lisanımıza bu hissedebildiklerimizi, kavrayabildiklerimizi aktarabilecek bir akıcılık, bir talakat, bir kudret lütfetmesini niyaz ederek efendim evvelce yine böyle bir cesaretle ama yine ona eşlik eden büyük bir korkuyla, endişeyle, yazma, yetersizlik duygusuyla yazmış olduğumuz Rahman ismini okumaya başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki merhametin, Cenab-ı Hakk'ın merhametinin, şefkatinin, yakınlığının, lütufkarlığının kapsamı o kadar büyüktür ki acizane kanaatim bütün bu distopik romanlar, hikayeler özellikle bu postmodern edebiyatlar rastladığımız işte bunaltı hali ve anlamsızlık bütün bunlar işte bu Rahman'ın rahmaniyetini hissedememekten, düşünememekten ona onunla bağını kopmuş olmasından insanın onunla bağının kopmuş olmasından kaynaklandığı kanaatindeyim diyeyim ve bir taraftan kalbimizde. Ee, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşunu bilmekten, e, dili Besmeleli olmaktan, kalbinde bu Rahmaniyet ve Rahimiyet'in biraz sonra ayet gelmelerde de göreceğiz. Rabbimizin en önde gelen diğer bütün evsafına tercih ettiği, e, her şeyi kuşatması için seçtiği bu e, bu vasfın e, efendim kuşatıcılığından e, kendini mahrum zanneden. Hiç kimse mahrum değildir. Kendini mahrum zanneden günümüz insanın o bunaltılarının bize de böyle bulaştığını okudukça, izledikçe ben kendimden biliyorum tabii bunları, düşünüyorum, gözlemliyorum. Fakat arkadaşlar tekrar bu zikirlere, bu tesbihlere, bu ayetlere, bu esma Rabbimizin isimlerini anlatan eserlere döndüğümüzde tekrar bunları okuduğumuzda o daralan göğsümüzün tekrar genişlediğini zayıflayan ümitlerimizin tekrar kuvvetlendiğini korkularımızın giderecek, korkularımızı giderecek, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza bizi nail kılacak tek kudretin o olduğunu ve onun rahmaniyeti sebebiyle başımıza gelen hiçbir halin kendimizden ve insanlıktan umut kesmek için tek başına bir sebep olamayacağını görmüş oluyoruz. Ben şahsen bu duygularla başlamak istiyorum bu Rahman ismini okumaya. Arkadaşlar hepiniz kudretiniz nispetinde umarım azemi istifade ile bizim anlattıklarımızdan çok daha ötesini yazılanlardan çok daha derinini kavrar idrak eder ve hayatınıza yerleştirirsiniz. Ee, Rabbimizin rahmaniyetinin, lütufkarlığının bizi nasıl A'dan Z'ye tepeden tırnağa kuşattığını bunların içerisinde ters giden bir iki şeyin e, bu bütün hayatı kuşatan her şeyi içine alan e, merhamet, şefkat ve yakınlığı e, yok saydıramayacağını bize e, daha derinden kavrarsınız. Öyle ümit ediyorum. Pek çok e, sıkıntılarımız bu şekilde Arkadaşlar olması gereken yere çekilecektir. Sıkıntılar yok olmaz. Burası, bu, bir, burası dünya. E, mutlaka sıkıntılar olacak, yokluklar olacak, kayıplar olacak eksiklikler olacak hayatımızda ve mutlaka kalbimiz tatmin olmayacak bir boşluk içinde olacak yani dediğim gibi bilhassa postmodern edebiyatta o boşluğu çok iyi görüyorum ve gerçekten e, okumayın diyeceksiniz ama okumadan da olmuyor çağımızı takip etmek e, için en azından yani böyle de kendimizi mi kandırıyoruz bilmiyorum e, fakat e, böyle takip etmeye çalışıyorum oradan bize bunu, e, yani okuyana izleyene bulaşan o sıkıntılı, anlamsız, boş hayatın bir taraftan eğer Rahman ile Rahmaniyet üzere bir ilişki kurulabilseydi nasıl değişik olabileceğini de o boşlukların nasıl dolabileceğini de hayal edebiliyorum. Genelde arkadaşlar bu tip inançsız edebiyat, inançsız felsefe inancı küçümser ve kolaya kaçmak olarak görür. Kendilerinin hayatı çok daha derinden kavradıklarını inançlı insanların tembelce işte bütün her şeyi cennete havale ederek, öbür dünyaya havale ederek, kendilerinden üstün bir kudrete havale ederek işin kolayına kaçtıklarını söylerler. Ama ben işin içinden kendi başlarına da çıkabildiklerini göremedim şimdiye kadar. Hepimiz ee, arkadaşlar Rahman'ın ipine sımsıkı tutunmak durumundayız. Ee, öyle olduğunda göreceksiniz ki bu hayatın sıkıntıları, yoklukları, efendim, mahrumiyetleri bile rahmetin bir e, tecellisi imiş. Bu yaptıktan sonra başlayalım okumaya. Neler yazmışız? Biliyorsunuz 99 Esma Sonsuz Mana isimli e, eserimizden okuyarak takip ediyoruz e, Rabbimizin isimlerini. Şöyle bir giriş yapmışız. Evrendeki varoluşumuzu doğru bir yere oturtmak istiyorsak allah Teala hakkında doğru bilgiye sahip olmak zorundayız. Giriş bölümünde bunu biraz daha detaylı anlatmıştık. Oysa insanın kendi gücüyle bunu anlayabilmesi imkansızdır. Yani kapasitesinin üstünde bir şeyi, bütün muhteviyatıyla, bütün içeriğiyle kapsamasını ve kavramasını nasıl bekleyebiliriz ki değil mi insandan? allah Teala hakkındaki bilgiyi, yani biz Allah'ı tanımak zorundayız. Burada ne deniyor şimdi? Tanımak zorundayız çünkü varlığımızı doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Kendimize kendimizi aşan sorumluluklar yüklememek için, kendi alanımız içindeki sorumluluklarımızı ihmal etmemek için, yani yerimizi bilmek için, gücümüzü bilmek için, hayatımızı yaptıklarımızı anlamlandırabilmek için allah Teala hakkında doğru bilgiye sahip olmamız Yani Cenab-ı Hak bu evreni niçin yarattı, bizi niçin yarattı, biz nereye gidiyoruz, kendisini nasıl tanıtıyor, hiçbir şeyi affetmeyecek bir ilah mı, o zaman niye bize kötülük yapma kudreti verdi. Efendim her şeyi affedecek bir ilah mı değil mi? İşte Yahudilikteki, Hristiyanlıktaki veya diğer inançlardaki Tanrı anlayışı doğru tanımak zorundayız. Kendi hayatımızı doğru bir şekilde konumlandırabilmek için. Fakat bu, böyle bir ihtiyacımız var fakat bunu kendi başımıza yapmamız imkansız. Çünkü ne, neden kendi başımıza yapmamız imkansız? Çünkü bizim kapasitemizin üstünde. Yani kuşatamayacağımız bir şey, kuşatamayacağımız bir şeyi aklımızla, kalbimizle kuşatamayacağımız bir şeyi nasıl tanımlayacağız? İşte bu yüzden allah Teala ilk insandan itibaren kendisini sürekli anlatmıştır. Hatta dediğim gibi az önce inançsızlar bununla da biraz... Kimileri işte alaya alır şekilde, kimileri ciddi itirazlarla bununla da uğraşırlar. Yani bütün kutsal metinler Allah'ın kendisini, neden bu kadar kendisini anlatıyor? İşte bu sebepten arkadaşlar. Bütün ilahi kitaplar da bu gayeyle yani onu ve bizim onunla ilişkimizi anlatmak için gönderilmiştir. Kur'an'ın bildirdiğine göre bu ilişkinin temelinde yani insanla Rabbi arasındaki ilişkinin temelinde Onun rahman ve rahim oluşu vardır. Nereden bu sonuca varıyoruz arkadaşlar? Çünkü Onun varlıkla ilişkisinin alakasının birincil yönü rahmettir arkadaşlar. Bunu kim söylüyor? Biz şimdi şöyle düşünün, vahiy olmasaydı biz böyle bir karar verebilir miydik? Yani Allah bu evrenle ee, öncelikli olarak rahmet e, ilişkisi kurdu diyebilir miyiz? Yani e, vahiyden bağımsız olarak tanrı ve alem e, ilişkisini anlatmaya çalışanların bir kısmı mesela e, bütün ilişkinin kötülük olduğunu hatta bizim bu dünyaya gönderilmiş olmamızın bile bir, bize yapılmış bir e, yani primer bir kötülük olduğunu söylüyorlar. Böyle de bir sonuç çıkarabilirdi insan aklı. Çıkarabilir nitekim çıkarıyor. Dolayısıyla işte vahye baktığımız zaman yani Allah'tan gelen mesaja baktığımız zaman biz anlıyoruz ki yani Kur'an'ın bildirdiğine göre bu ilişkinin temelinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşu var. Kitabını bununla başlatıyor. Vahyi kelamı bununla başlatıyor. Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlatıyor ee, arkadaşlar ve o Besmele'deki Besmele tefsirine bakmanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle Elmalı Hamdi Yazır'da sayfalarca yaklaşık 30 sayfa kadar e, Besmele tefsir edilir. Ve bütün müfessirler arkadaşlar, sufiler bilhassa bunun üzerinde çok daha geniş yorumlar yaparlar. E, biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim cümlesi yüklemi olmayan bir cümledir. Yani e, burada amaç, Besmele'de amaç e, bunun ne için söylendiği değil. O ee, söyleyenle e, kastedilen arasındaki ilişkiyi ve yakınlığı vurgulaması ve bu yakınlığın da Rahman ve Rahim isimleri üzere yani rahmet esası üzerine kurulmuş olduğunu vurgulamasıdır. Buna, buna ilaveten yani sadece besmele tefsiri e, ile bu sonuca varmıyoruz. Buna ilaveten arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bilhassa iki ayet kelime öne çıkıyor. En'am suresi 12. ve 54. ayet-i kerimelerde mesela bunlardan bir tanesini 12. ayeti size okuyayım. Ee, diyor ki Rabbimiz ul limen ma'fis semavati vel art. De ki bu göklerde yerde olan her şey kimin? Bun lillah. De ki Allah'ın. Sonra arkadaşlar ke ala nefsihir rahme o merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. ketebe kendine yazdı. Yani kendi kendine ilke edindi. Kendi çünkü Allah'a hiç kimse haşa bir şeyi mecbur edemez. Ona bir prensip koyamaz. Onu sınırlayamaz. Fakat böyledir diye allah Teala Rabbimiz bunu e, sünnetullah kavramının açılımında da görürsünüz. Böyle düzensiz, kaotik, rastgele bir e, fiilleri böyle rastgele değil, böyle bir alem e, var etmemiş. Ha, e, tamamen hür, yani hür kelimesi bile yetersiz oluyor, zayıf oluyor Rabbimizi e, ifade etmede. E, tamamen, tamamen kendi üstünde hiçbir... Yetki hiçbir otorite olmadığı için e, istediğini yapmaya muktedir. Evet muktedir kelimesi daha güzel. İstediğini yapmaya muktedirken allah Teala kendisine prensipler ediniyor, ilkeler ediniyor. İşte bu ilkelerden bir tanesi de rahmeti kendisine farz kılması. Rahmeti kendisine öncelikli prensip edinmesi. Dediğim gibi En'am suresinin 12. ve 54. ayeti kerimelerinde Ayrıca Mümin suresinin 7 onu da bir kontrol edelim arkadaşlar müsaadenizle Mümin suresinin 7 ayeti kelimesinde de benzer bir ifade geçiyor oradaki ketebe ile değil çok daha işte baştan bir anlattığımızda daha açık bir şekilde ifade eden bir cümle var 7 ayet ayet kelimede bir Diyor ki arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rablerine hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz, buradan sonrası şimdi, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rabbena vesîte kulle şeyin rahmeten ve ilmen Yani sen her şeyi bilgi ve rahmetle kuşattın. İlim ve rahmetle kuşattın derler melekler. فَاُفِرْ tabu تَابُوا ve اْتَبَعُوا سَب۪يلَكَ Ve senin yoluna tabi olanları bağışla diye melekler dua ederler. Onun rahmetinin iki cephesi var arkadaşlar. Biri Rahman, biri de Rahim isimleriyle ifade ediliyor bu iki cephe. Zaten bu iki ismin kapsamını anlatırken rahmetinin bu iki boyutunu da ee, anlamaya çalışacağız. İşte bu iki boyut da Besmele'nin içerisinde zikrediliyor. Böylece Besmele bütün hayırların anahtarı olmuş oluyor. Bütün rahmetin, rahmetin bütün boyutlarının anahtarı olmuş oluyor. Ee, bu anlam odaklı, kavrayış odaklı bu gırizgahdan sonra arkadaşlar besmeleyi günlük hayatımızda olabildiğince çoğaltmanın bizim için nasıl bir rahmet vesilesi, bir ferahlık vesilesi, bir ümit vesilesi efendim ve dolayısıyla cesaret veren bize cesaret veren bir motto yani bugünkü tabirle olduğunu Tahmin edersiniz. Dolayısıyla olabildiğince her vesileyle besmeleyi çoğaltmanın Cenab-ı Hak'la hem bağımızı kuvvetlendirmek hem onun rahmetini celbetmek. Hem de bir de şöyle bir sonucu var besmele yani besmelenin başına yakışmadığı işlerden uzak durmak gibi bir lütfu olacak hayatımızda artık tahmin edemediğimiz bilemediğimiz söz söyleyemeyeceğimiz manevi boyutlarını siz tahmin edebilirsiniz. Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiği fikri İslam düşüncesinin en önemli ilkelerinden biridir. Yani e, İslam'ı tek kelimeyle tarif edin deseniz denge dinidir e, demişti Muhammed Hamidullah bir yazısında. Ben de buna bütün kalbimle katılıyorum e, arkadaşlar. Ne e, Yahudilikte olduğu gibi çok kızgın affetmeyen, çok sıkı sıkı kullarına güvenmediği için sıkı sıkı kurallar koyan her şeyi detayıyla kurala bağlayan bir tanrı anlayışı ne de Hristiyanlıkta olduğu gibi Efendim Her şeyi affeden her şeye müsamahayla bakan bir tanrı anlayışı İslam'daki çünkü işte o ikisi de bozulmuş olduğu için bu noktaya geldiler zaten her tefrit bir ifratı her ifrat bir tefriti doğuruyor zorunlu olarak. İslamdaki Tanrı Allah anlayışı, Allah fikri ise arkadaşlar işte evet rahmet her şeyi kuşatmıştır Cenab-ı Hak kendisine rahmeti yazmıştır ama azabı da vardır, cezası da vardır, hesabı da vardır. Biliyorsunuz Celal ve Cemal isimleri arasında o o isimlere sahip olmasından doğan bir denge, bir mükemmellik. Mükemmellik zaten dengeyle ulaşılabilecek bir şeydir arkadaşlar. Bir şeyin, bir yönün aşırı olması hastalıklıdır, hastalıklı bir durumdur. İnsanda mesela merhametin adalete engel olacak kadar büyük olması, bir türlü adaleti gerçekleştirememesi, mesela yakınlarına veya bir insan grubuna duyduğu sevginin veya insan cinsine diyelim duyduğu sevginin onları terbiye edecek onları adaletle yönetecek işte zalime engel olacak kararlılığa engel olması insanda mükemmellik hali değil bir noksanlık halidir Cenab-ı Hak böyle bir noksanlıktan münezzehtir gazabı da vardır cezası da vardır fakat rahmeti gazabını geçmiştir rahmeti her şeyi kuşatmıştır az önce ayet-i kerimede okuduğumuz gibi Rahmetin gazabı geçmesi ontolojik bir öncelikli önceliktir. Başka bir söyleyişle, rahmet gazaba kıyasla asli olandır. Çünkü neden şimdi bunu açıklayacağız? Çünkü rahmet, hakkın hakiki mahiyetinin neticesi, gazap ise yaratılmışların fiilleri sebebiyle ortaya çıkan ikincil bir niteliktir. Yani ortada bir insan... Ve, ve daha doğrusu irade sahibi bir varlık, sadece insan yok bence evrende Cenab-ı Hakk'a kulluk eden, irade sahibi bir varlık yokken Cenab-ı Hak'ta asıl olan rahmettir. Ne zaman ki onun irade verdiği ve efendim vahiy ile kendini tanıttığı, yolunu öğrettiği, hakkı batılı gösterdiği varlık, o iradesini kullanarak o haktan sapıp, bu haktan sapma da arkadaşlar öncelikli olarak yani Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyan tabii ama onun zorunlu sonucu olarak da birbirlerine karşı büyük haksızlıklar doğurduğu zaman oradan zorunlu olarak gazap doğuyor. Dolayısıyla rahmet esas, gazap ise ikincil bir niteliktir demişiz. Buna da Araf suresinin 156. ayet-i kerimesini kaynak olarak göstermişiz. O ayet-i kerimeye de bakalım müsaadenizle her şey yerli yerine otursun. Burada Hz. Musa'nın kıstası anlatılıyor. Onun içerisinde bir dua cümlesi geçiyor. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de şüphesiz sana döndük diye dua ediyorlar Hazreti Musa'nın kavmi. Allah buyurdu ki, kimi dilersem onu azabıma uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatır, onu sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Ee, kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Buradaki dilemenin de arkadaşlar, rastgele bir dileme değil yine en başta söylediğimiz gibi ilkeli sebep-sonuç ilişkisi olan Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş sebep-sonuç ilişkisi olan kulun kendi seçimlerinin sonucu olan bir azap olduğunu belirtelim diğer ayet kelimelerden gördüğümüz ve öğrendiğimiz üzere. Burada arkadaşlar Allah'ın rahmetinin de gazabının da rastgele olmadığını Bilhassa buradaki rahmetin rahim ismiyle alakasını yeri gelince tekrar göstereceğiz. Onun rahmetinin ilk tecellisi yokluktan varlığa çıkmış olmamızdır. Var olmak bizatihi nimettir ve her nimetin aslıdır. Bazı gençler, konuştuğumuz gençler arkadaşlar bu var olmanın aslında bir nimet değil. İşte postmodern felsefede de var bu, varoluşçu felsefede de var birazcık bildiğim kadarıyla. Çok iddialı şeyler söylemeyeyim. Felsefe çok iyi bildiğim bir alan değil. Ee, arkadaşlar işte var olmanın bir acı bir, e, olduğunu bu ve bu acı içeren, e, bizim irademiz dışında bize yüklenen e, bu var olma yükünden kurtulmak için Hayata insanın kendi elleriyle son vermesinin bu bu anlamsız varoluşa verilecek en iyi cevap olduğunu söyleyen felsefeler var. Bütün bunların aksine arkadaşlar insan doğasının bütün o kendisine yüklenmiş olan temel kodlarla birlikte aslında hep varlığa yönelik olduğunu sadece insan doğasının değil bir bitki bile var olmak için mücadele eder varlığını korumak için mücadele eder varlığını bir üst noktaya taşıyabilmek ve kendi potansiyelindeki o e, ulaşabileceği en iyi formu gerçekleştirebilmek için mücadele eder. Hayvanlar böyledir, bütün reflekslerimiz böyledir. Bizim e, biyolojimize, hale, ruhumuza, kalbimize, aklımıza yüklenen aklın işleyişi, kontrol dışı olan bilhassa işleyişi e, tamamen varlığın korunmasına ve yüceltilmesine, yükseltilmesine yöneliktir. Varlık bizatihi bir nimettir ve her nimetin aslıdır. O kardeşlerimize böyle düşünen insanlara ne diyebiliriz? O var olmaktan duydukları acıyı varlıktaki rahmeti temaşa edebilecek noktaya getirerek kendilerini, o acıyı hafifletmelerini, o acıdaki Evet doğum mesela acılı bir süreçtir. Bebek doğar doğmaz ağlar. Ama cennete de ancak o şekilde gidebilir, ancak o şekilde yükselebilir. Yoksa bir hücre olarak veya kainatta dolaşan atomlar olarak kalacaktı varlığı. Dolayısıyla yücelmenin, yükselmenin, insan olmanın, efendim, Varlığını bir üst noktaya taşımanın bir parça acı gerektirdiğini ve orada asıl olan acının değil yolculuk ve yolculukta varacağımız nihai durak olduğunu anlatmak isteriz o kardeşlerimize yapabildiğimiz kadarıyla. Var olmak bizatihi nimettir ve her nimetin aslıdır. Her şeyin ilk yaratılışında almış olduğu bütün fıtri mevhibeler. Yani daha yaratılırken bizim için hazırlanmış, hiçbir bedel ödemeden burası da bana çok muhteşem gelir. Yani bazen nemli oluyor hava mesela nefes alamıyoruz. O böyle tertemiz, hani taze, pırıl pırıl bir havanın, incecik bir havanın ee, serin hafif serin bir havanın ciğerlerimize ücretsiz hiçbir bedel ödemeden girmesinin nasıl bir nimet olduğunu kavruyoruz nem oranı azıcık yükseldiğinde dolayısıyla işte ee, ne bileyim bir robot yapıyorsunuz insanın yapabildiği hareketlerin yüzde kaçını yapabiliyor ama bir servete mal oluyor insanlığa bir robot üretebilmek böyle düşündüğümüzde yaratılıştan bize verilmiş olan bütün bu fıtrî mevhibelerin yaratılışla gelen İhsanların, lütufların, hibelerin, karşılıksız yani hiçbir bedel ödemeden verilmiş olan mevhibelerin tamamı da rahmaniyetin eseridir. Bu nedenle Allah'ın rahmetinin erişmediği hiçbir varlık yoktur. Ve rahmaniyet temni am, ümidi küldür. Nimeti am yani umumi bir nimettir. Burada bir baskı hatası olmuş ve ümid kül, her şeyi kuşatan bir ümittir. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu bizim bütün ümitlerimizin kaynağıdır arkadaşlar. Çabalarımızın boşa gitmeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini, bize merhamet ettiğini, bu merhameti acıma hissinden farklı yalnız onu genişçe konuşacağız. Sanırım bir dahaki sefere nasip olacak. Efendim böyle insanı küçülten, ezik duruma düşüren acıma hissi değil, büyük bir yakınlık, şefkat ve bizim iyiliğimiz için harekete geçen, bize nimetlerini ulaştıran bir duygudur, merhamet duygusu. Hakeza bizim merhametimizin de öyle olması gerekir. İşte bu da bizim bütün ümit varlığımızın kaynağıdır. Hayal edilebilecek tüm huzurlar, tüm ümitler onun Rahman oluşu sayesindedir. Yani insanın üretebileceği kendi iç dünyasından üretebileceği bütün iyimserlikler, bütün ümitler Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu sayesindedir. Bu nedenle hep söylediğimiz bir şey var. Bu kişisel gelişimcilerin falan hatta yer yer psikolojinin altını çok çizdiği insanın kendine güvenmesi acizane kanaatim umarım yanılmıyorumdur. İnsanın kendine güvenmesi demek Rabbine güvenmesi demektir. Rabbinin Lütuflarına güvenmesi demektir. Bir adım attığında Rabbinin ona on adım atacağını, azıcık harekete geçtiğinde Rabbinin nimetlerinin ona koşarak geleceğini bilmesi demektir. Yani biz aslında kendimize değil Allah'ın bize olan ihsan, ihsanlarına, lütufkarlığına, rahmetine güveniyoruz. Ümitsizlik insanın içini buruşturup onu öldüren bir şey olduğundan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden ümit kesmek sapkınlık olarak görülmüş ve küfre eş tutulmuştur. İşte bu yüzden. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmek demek onun sonsuz gücünden, onun iyi, tırnak içinde, iyi bir varlık oluşundan, özünde esasında iyi bir varlık oluşundan ve bizim gayretlerimizi asla karşılıksız bırakmayacağından ümit kesmek demektir. Yani Allah'ı tanımamak demektir. Allah'ın, Yüce Allah'ın e, isimlerinden pek çoğunu reddetmek demektir. Allah'tan ümit kesmek demek. Onun razzak oluşunu, fettah oluşunu, alim oluşunu, her şeye gücünün yetişini e, sınırlamak veyahut da yok saymak demektir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de işte Yusuf Suresi 87. ayet, Hicir Suresi 56. ayet, Ankebut Suresi 23. ayet, Zümer Suresi 53. ayet yani tek bir yerde de değil, defalarca Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin onu inkar etmekle aynı şey olduğunu bize söyler. Böylece arkadaşlar Rahman isminin giriş kısmını sizlerle okumuş olduk. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de bu ismin nasıl geçtiğini özet olarak sunacağız. Ondan sonra da bu isim bize tecelli ederse ahlakımızın nasıl bir şekil alacağından bahsedeceğiz. Bir sonraki sohbetimizde Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşunun sınırsız tecellileri... Her an, her işimizde, her daim, her mekanda, her durumda, yanımızda, yöremizde, yakınımızda olsun. Daha doğrusu o öyle de biz onun öyle olduğunu bilelim inşallah. Allah'a emanet olun.